Kardeşlerim, galiba bizler Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı şu hadisini yanlış anladık. <gülüyor> Buyurdular ki, Sekerat mevtine gelen bir hastanın yanında yansın içerip okursanız ölüm meleği onun ruhunu kolayca alır. düşündük. belki ki bu yanlış düşünceyi hayatımıza da egemen kıldı. Zannettik ki Allah'ın kitabı sadece sekerat-ı hastaya okunu. Hakikatte ise kainatın sağ gibi kitabını, Kur'an'ı yaşayan insanların zihnine, onların ruhuna kuvvet taşlasın diye, onlara yol göstersin diye İstikametlerini tayin etsin diye inzal etmiş. Ama biz aldık götürdük Allah'ın ayetlerini. Sadece dünyadan ayrılırken ruhunu kolay teslim etsin diye yakınlarımıza dostlarımıza okudu. hakikatte o Kur'an Musa derken, İsa derken Nuh derken, Süleyman derken İmran'ın eşinden bahsederken sana konuştu, bana konuştu, İslam kadınına, Müslümanın çocuğuna konuştu. Her ayetinde, her kelimesinde, her satırında senin aklına, senin ruhuna güç aşılıyor Allah'ın ayetleri. O benim yüreğime güç aşılıyor. Yani dünyada yollar kapandığı zaman, afetler içerisinde derin acılar çektiğim zaman bir ayet bana Hz. İbrahim'in ardından yol verecek. İrca'a Rabbehu bi kalbin selim. Acıların mahşerinde bir peygamber Allah'a yürürken kalbini kainatın sahibine teksif edecek. Hani şairin söylediği gibi sür çıkar gayri gönülden ta tecelli kılaha. Olmaz padişah saraya hal olmadan İbrahim Aleyhisselam'ı anlattı. Yani sen de namaza kalktığın zaman, acıların mahşerinde, gecenin yarısında anil yan tarafını kaldırıp, abdestini alıp, Allah-u dediğinde nasıl bir yürekle yönel Allah'a? O bize, çocuklarımızla dünyayı tayin ederken, çocuklarımızın dünyasını tespit ederken Hazreti İbrahim'den, o İsmail'den bahsetti. "Kelema <gülüyor> ma'sale ma. lil-cebin ya İbrahim." Onun çağına varınca İbrahim Aleyhisselam'ın yavrusu, ciyer paresi, bir asında onu Allah'a kurban ettiğini gördü. Aldı götürdü Allah'a kurban edecekti. "Kelema esleme ma." Baba İbrahim yavrusunu İsmail canını Allah'a adadı. Yani ve en Sonra Selâdan İbrâhim'in indadına kainatın sahibi koşar. O terahlikenzil İşte muttakilerin karşılığı böyledirler kainatın sahibi. Şimdi sen Eylül'de olgun okul sezonuna hazırlandığın gibi yaz geldi. Onun elinden tutup camiye, hocaya aynı heyecanla götürüp Allah'a, onun yoluna İbrahim olup İsmail'lerinizi, Fatıma'larınızı, Aişe'lerinizi aynı heyecanla Kur'an'a getirebiliyor musunuz? Yani sen İsmail, sen İbrahim, sen Musa, sen Harun olacak her ayet sanki sana konuşuyor gibi dinleyeceksin. Deli deli kanunlara konuşur. Allah, Rabbü Yollar kapandığı zaman cennetin yollarına barikatlar döşendiğinde bu yabaniler mezilleri onlar kalkarlar kim var diye sesini bince sağna soluna bakılmadan Allah'ım bizler buradayız. İslam'ın izler ve itibar bayramı. yalnız da kalsak ölüm gelene kadar taşımaya andımız var, ahdimiz var derler. O Kur'an delikanlıların ruhuna güç aşılar, onların aklının istikametini verirler. Magazinler, televizyonlar, tiyatrolar, Züleyha oğlu onlara farklı dünyaları gösterdiğinde Hz. Yusuf'u hatırlarlar Senden korkarız Allah'ım Gözleri bir an Arama kaysa Bir ömür boyu göz yaşıt dökerler Kur'an Bu ayetleriyle Hazreti Yusuf'la Ümmetin Yusuf'larına konuşur Allah bu ayetleri bizlere Yaşayanların ruhuna güç aşılasın Diye indirdi Onlar İslam kadınına konuşur Bir kız gelinlik çağı geldiğinde ya da anne adayı olduğunda neleri nasıl alamam gerekir diye düşündüğünde ona Kur'an, İmran'ın eşiyle hitap eder der ki اِذِقَالَتِمْ رَأَتُ عِمْرَانِ رَبِّي اِنِّي نَذَلْتُ لَكَمَا فِي دَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي İmran'ın eşi yaşlanmış Allah ona çocuk ihsan etmemişti. acılar çekiyordu ya Rabbi, bana da şu karşıda gördüğüm kuşları, onlar yavrularını besliyorlar. Bana da öyle bir kuş gibi bir yavru ihsan etsen, ahir dömründe onunla meşgul olsam demiş. Rabbim ona bir çocuk ihsan etmiş. O da ellerini kaldırmış. İni neler tüleke marafil gadnî ya Rabbi karnında taşıdığım şu yavruyu senin yoluna senin kitabına senin dinine adıyorum adayışımı kabul eyle yani anneler çocuklar dünyaya gelmeden daha onları Allah'a adayacaklar Kur'an annelerin gönül dünyasına ruh aşılarken kuvvet tepkii ederken, onlara İmran'ın eşinden bahseder ya da hani başörtüleri onların İzzetlerinin sembolü, zıç kıyafetleri, sokakta yürümelerine, çalışmalarına, okumalarına engel olduğu zaman, bir engel gördüğü zaman, Kur'an onlara şu ayetlerle konuşur. وَالْسَمَاءِ دَاتِ الْغُرُوبِ ve الْمَوْعُونَ ve وَمَشْغُونَ Kuşlara yemin olsun, semaya yemin olsun, kıyamete yemin olsun. Riyametin sahibi Hz. Mustafa'ya emin olsun O hendek asabına Allah'ın galeti olacak Onlar ki Ateşi yakmışlar Hendekleri kazmışlar Müslümanları Allah'a iman etti diye hendeklerin içine atıyorlar Derken bir kadın gelir Kadının kucağında yavrusu Onu da atacaklar Eğer dönersen inandıklarını. Yaşadıklarını inkar edersen Sen yavrunla geri döneceksin Kendine değil de Yavrusunu acıdığı zaman Yavrusunun hatırına Geri dönmeyi bir an ve düşündüğünde Allah kumladıktaki Yavruyu konuşturacak Küçücük yavru Annesine dönecek Ya umma, İsbiri o antifil cennet Anne senden önce Allah'a iman edenler nasıl bu ateşin içine girdilerse şimdi sen de gir babam gibi, deden gibi, dayım gibi sen de gir seni benimle birlikte cennetin içinde görüyorum anne <gülüyor> Onları seyrederken onlar dünyada, Allah'a böyle gidecekler. O Kur'an bize, dünya işlerimizi nasıl ayarlamamız gerekir? Namazı nerede? Tesbihatı nerede? Evradı nerede ikram etmemiz gerekir? Onunla alakalı, Hz. Yunus'tan bahseder. فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانِ مِنَ الْمُسَبِّحِينِ لَيْلَلِسَ ف۪ي بَطْنِهِ اِلَى يَوْمِ يُبَعْصُونَ eğer Yunus Aleyhisselam'ın namazların tesbihatı evladı olmasa kıyameti kadar, sonsuza kadar balığın karnında kalacaktı. Yani diyor ki Kelâm-ı sahibi, zâhibi اِذَا اَتْوَلَ الْيَدْ اِلٰى رَبِّهِ اُخِذَ Eğer sen varlık anında, eğer sen sağlıklı iken, eğer sen arasında onların mahşerinde ellerini kainatın sahibine kaldırırsan, Allah'ın karnında Yunus olduğunda ateşin içerisinde İbrahim olduğunda normal zamanlarda elini kaldırdığın Hazreti Allah Yunus'a uzattığı gibi sana da uzatacak rahmetini İbrahim'e yetiştiği gibi senin de imdadına koşacak bir gün biraz üretti çocuktu sahip kıyafetli birisi olduğumuz yere gelmiş. Yanında bulunanlar ayrılırken ona demişlerdi ki, efendim, Ağustos ayı rahmet gelmiyor, ellerini kaldırsan, birlikte şurada kâinatın sahibine yalvarsa, gökler şuraya rahmet boşalsa, deliklerinde sahip demişti ki, siz Allah'a kışın yağmur yağarken dua edecektiniz. فَذِكُرُونِ <gülüyor> اَذِكُرْكُمْ Yağarken kar, yağarken yahu Hatırladınız mı kâinatın sahibini? O zaman hatırladıysanız Şimdi benim bu ama hacet kalmayacaktı Dediği de yoluna var oldu Yani sizler Yunus Aleyhisselam gibi Alıksan önce tesbihatınız Evradınız, yönelişiniz varsa Sıkıştığınız anlarda Darda kaldığınız zamanlarda Ellerinizi kaldırdığınız zaman Allah elinizi tutacak Allah imdadınıza koşacak. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Allah bize o kitabı ölülerimizin canları kolay çıksın diye göndermedi. Evet, onun için dokunacağım. Ama eğer o Kur'an, anlattığım başlıklar muaceyesinde İslam kadının, İslam erkeğinin Müslüman çocuğu aklına ve ruhuna güç açılıyorsa işte o zaman seker ı Merit'te. o Kur'an Canımızın kolay çıkmasına katkı sağlayacak. Bir yoldayız, sonsuza doğru gidiyoruz. Önde gidenle arkada kalan arasında bir fark yok. Far Allah'ın ayetini hayata taşımanızda. Hani Hazreti Bedlül, marun olduğu zaman, arnu reşit diyor ya, arnu reşit kendisine, Efendim şu kadar orduya bakıyorum, dünyanın sahibi benim mağdur oluyor, şu halimi teskin sen dediğinde şu pencereden var ve sonra şuradan birinci pencereden hadihi kusuruhum kendinden önce yaşayan devlet adamlarının saraylarını gösterir diğer pencereden ondan önce yaşayan devlet başkanlarının kabirlerini. işte dünya bu kadar hadihi kusuruhum ve hadihi kuburuhum bir tarafta dedelerimizin evleri Onların sarayları, şurada da onların kabirleri, hayatın en sahici fotoğrafı işte orada, arka tarafta, kabir taşlarında, onların üzerinde yazıyor.